Nahl Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın emri geldi. Artık onu vaktinden evvel istemeyin. O onların, müşriklerin eş tutmakta oldukları şeylerden münezzehtir, yücedir. O kendi emriyle, kullarından kimi dilerse ona, peygamberlerine, vahiy ile melekleri Cebrail'i indirir. Benden başka hiçbir ilah olmadığı hakikatıyla onları inzar edin. Benden korkun diye bildirin. O gökleri ve yeri hakkın ikamesine sebep olarak yarattı. O kafirlerin eş tutmakta oldukları şeylerden münezzeh ve yücedir. İnsanı bir damla sudan yarattı. O böyle iken bakarsın ki o apaçık Yaman bir hasım kesilmiştir. Davarları da sizin faidenize o yaratmıştır ki bunlar da sizin için ısıtıcı ve koruyucu maddeler ve nice nice menfaatler vardır. Onlardan yersiniz de. Akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken onlar da sizin için ne güzel bir zinet ve zevk vardır. Onlar sizin ağırlıklarınızı yüklenirler. Yarı canınız tükenmeden, varamayacağınız bir memlekete sizi götürürler. Şüphesiz ki Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir. Hem onlara binmeniz için, hem ziynet için de atları, katırları, merkepleri yarattı. Sizin bilmeyeceğiniz daha neler yaratıyor O? Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yol ise eğridir. Allah'a. Dileseydi muhakkak hepinizi toptan hidayete erdirirdi. O sizin için gökten buluttan su yağmur indirendir. İçilecekler bundan içinde hayvanlarınızı yaymakta olduğunuz otlar da bundandır. Allah onunla su ile sizin için ekinler, zeytinler, hurma ağaçları, üzümler ve meyvelerin her birinden nice rızıklar bitiriyor.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 onları da size musahhar kılmıştır. Bunların her birinde öğüt alacak, iyi düşünecek bir zümre için elbette birer ayet vardır. O denizi, ondan taze bir et yemeniz, ondan giyeceğiniz, kullanacağınız ziynet çıkarmanız için hizmetinize edendir Gemilerin orada suları yararak gittiklerini görüyorsun ki bu sırf Allah'ın lütfu kereminden nasip aramanız ve ona şükretmeniz içindir. O, sizi sallayıp çalkalar diye yeryüzüne sabit ve muhkem dağlar. Bundan başka da ırmaklar, yollar koydu. Ta ki maksatlarınıza ulaşasınız. Yeryüzünde daha nice alametler peydah etti. Yıldızlarla da onlar İnsanlar yollarını doğrulturlar. Yaratan Allah, yaratmayan kişi gibi midir? Artık iyice düşünmeyecek misiniz? Allah'ın nimetini birer birer saysanız bu ne mümkün? Onu icmal suretiyle bile sayamazsınız. Şeksiz şüphesiz Allah çok yargıyıcı, çok esirgeyicidir. Allah neyi gizler?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 Peygamberleri aleyhine fasit planlar kurmuşlardır. Nihayet Allah onların binalarını ta temellerinden yıkmayı diledi de, üstlerindeki tavan tepelerine göçtü. Onları helak etti. Hem bu azam, onlara şuurlarının eremeyeceği taraftan gelmiştir. Sonra kıyamet gününde de, Allah onları rüsvay edecek ve diyecek ki, ''Hani sizin uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarınız nerede?'' Kendilerine ilim verilen müminler bugün dediler. Hakikat, rüsvaylık, zillet ve azap kafirlerin üstündedir. Melekler kendilerine küfürleri sebebiyle zulmedenlerin canlarını alacakları zaman onlar... Biz hiçbir fena yapmazdır diye diye teslim oldular. Hayır, Allah sizin neler işler olduğunuzu muhakkak ki çok iyi bilendir. O halde içimde ebedi kalıcı olarak girin cehennemin kapılarından. Bak büyüklük taslayanların mevkii ne kötüdür. Allah'tan korkan ve korunanlara. Rabbinizin indirdiği nedir denildi. Onlar da mahz hayır dediler. Bu dünyada iyi hareket edenlere güzel bir mükafat vardır. Ahiret evi ise elbet daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu, hakikat ne güzel. O yurt, adın cennetleridir ki, altlarından ırmaklar akan bu cennetlere gireceklerdir. Onlar orada.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 O meleklerin gelmesinden yahut Rabbinin emri erişip çatmasından başka bir şey mi beklerler? Buna hakları var mı? Onlardan evvelkiler de böyle yapmıştı. Onlara Allah zulüm etmedi. Fakat kendi kendilerine zulüm ettiler onlar. Onun için yaptıklarının cezası onları çarpmış. İstihza ede geldikleri hakikat çepeçevre kendilerini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 biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan kaçının diye tebliğat yapması için bir peygamber göndermişizdir. Sonra Allah içlerinden kimine hidayet vermiş, kiminin üzerine de sapıklı hak olmuştur. Şimdi yeryüzünde gezinin de peygamberlerini tekzip edenlerin sonu nice olduğu görün Habibim.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 derhal olu verir. Zulme uğratıldıklarından sonra Allah yolunda hicret edenleri biz dünyada elbette güzel bir surette yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise herhalde daha büyüktür. Kafirler bunu bilmiş olsalardı o muhacirler hak yolunda sabır sebat edenler ve ancak Rablerine güvenip dayanmakta olanlardır. Senden evvel kendilerine vahiy eder olduğumuz erkeklerden başkasını biz peygamber göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir erbabına sorun. O peygamberler apaçık bürhanlarla mucizelerle ve kitaplarla gönderildiler Habibim. Biz sana da Kur'an'ı indirdik. Ta ki insanlara, kendilerine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 Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden bir eman mı aldılar ki? Onlar, hiçbir suretle Allah'ı aciz bırakıcı değildirler. Yoksa onlar, Allah'ın kendilerini tediricen azaltmak suretiyle cezalandıracağından emniyete mi girdiler? Demek ki Rabbin hakikat çok esirgeyici, çok merhamet edicidir. Onlar...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 Rablerinden korkarak daima O'na enkiyat ederler. Melekler de ne emir olunurlarsa O'nu yaparlar. Allah! iki ilah edinmeyin, O ancak bir ilahdır. O'nun için benden, yalnız benden korkun dedi. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Taat de daima O'nadır. Böyleyken hala... Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size herhangi bir keder ve musibet dokunduğu zaman ancak ona tazarru ve feryat edersiniz. Nihayet o. Sizden bu keder ve musibeti açıp giderdiği vakit ise, içinizden bir takımları bakarsınız ki Rablerine eş tutuyorlar. Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmeleri için yaparlar öyleyse. Eğlene durun. Yakında akıbetinizi bileceksiniz. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden onlar, o bilmezler, o putlar için hisse ayırırlar. Allah'a and olsun ki düzmekte olduğunuz bu iftiralardan elbette mesul olacaksınız bir de.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 Hakaretle mi tutacak? Yoksa onu toprağa mı gömecek? Kendi kendine düşünür. Bak, hükmede geldikleri bu şey ne kötüdür. Ahirete iman etmeyenlerin işte böyle kötü sıfatları vardır. En yüce mesel, vasıflar ise Allah'ındır. O mutlak kadirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah insanları zulümleri yüzünden muahize edecek olsaydı, yer üstünde hiçbir canlı mahluk bırakmazdı. Fakat o, bunları insanları kendisince adlandırılmış, takdir edilmiş bir müddete kadar geciktirir. Ecelleri, vakitleri geldiği zaman ise onlar ne bir saat geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Onlar, Allah kendilerinin bile hoşlanmamakta oldukları şeyleri ispat ederler. Dilleri de yalan yere en güzel akibetin muhakkak kendilerine has olduğunu söyler. Hiç şüphe yoktur ki onların hakkı ateştir ve onlar cehennemin öncüleridir. Allah'a and olsun ki biz senden evvelki ümmetlere de peygamberler göndermişizdir de şeytan onların yaptıklarını kendilerine süsleyip hoş göstermiştir. İşte o, bugün de onların velisidir. Bütün onlara en açıklı bir azap vardır. Bu kitabı sana başka bir hikmetle değil, ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeydir. Açıkça anlatman için ve iman edecek herhangi bir kavme bir hidayet ve rahmet olarak gönderdik. Allah Gökten, buluttan su, yağmur indirdi de onunla yeryüzüne ölümünden sonra can verdi. Şüphesiz ki bunda dinleyecek bir kavim için ibret verici bir ayet vardır. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen dup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 kendileri için ne köklerden ne yerden hiçbir rızka, hiçbir şeye malik olmayan ve buna güçleri dahi yetmeyen şeylere, putlara taparlar. Artık Allah'a benzerler koşup durmayın. Çünkü Allah her şeyi biliyor, siz bilmiyorsunuz. Allah şöyle bir mesel irad etti. Hiçbir şeye gücü yetmeyen memluk bir kul bir de,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 O, bunu nereye gönderse hayır getirmez. Hiç bu adaletle emreden, kendisi doğru bir yol üzerinde bulunan kişi ile bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Saat, kıyamet hadisesi de başka değil. Ancak göz kırpma gibidir. Yahut o daha yakındır. Çünkü Allah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 Bunda da iman edecek bir kavim için nice ayetler, ibretler vardır. Allah evlerinizden size huzur ve sükun yeri yaptı. Sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde, gerek konduğunuz günde hafifçe taşıyacağınız portatif evler, yünlerinden yapağlarından, kıllarından bir zamana kadar kullanmanız için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 her ümmetten birer şahit göndereceğiz. Sonra o kafirlere izin verilmeyecek. Onlardan tarziyede talep ve kabul edilmeyecek. O zalimler cehennem azabını görünce yalvarıp yakaracaklar. Fakat o azap kendilerinden hafifletilmeyeceği gibi onlara mühlet de verilmeyecektir. Allah'a eş tutanlar Ortakları olan putlarını görünce, ''Ey Rabbimiz, bunlar seni bırakıp tapmakta devam ettiğimiz ortaklarımızdır.'' diyecekler. Bunlar da onların suratlarına şu sözü fırlatacaklardır. ''Siz hiç şüphe yok ki katiyen yalancılarsınız.'' oku. Zalimler Allah'a arz teslimiyet etmişler. Düzmüş oldukları yalancı ilahları ise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 Onların üstüne tam bir şahit olarak getirdik. Sana bu kitabı, her şeyin apaçık bir beyanı, bir hidayet, bir rahmet ve hele Müslümanlar için bir müjde olmak üzere peyder pey indirdik. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, hususuyla akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Taşkın kötülüklerden, münkerden, zulüm ve tecebbürden, Nehyeder. size bu suretle öğüt verir ki iyice dinleyip ve anlayıp tutasınız. Karşılıklı muahede yaptığınız vakit Allah'ın ahdini yerine getirin. Sapa sağlam ettiğiniz yeminleri bozmayın. Nasıl olur ki? Üzerinize Allah'ı kefil yapmışsınızdır. Şüphe yok ki Allah ne yapacağınızı bilir. ipliğini sağlamca büktükten sonra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 Dileseydi sizi, hepinizi bir tek ümmet yapardı. Şu kadar ki o kimi dilerse onu sapıklıkta bırakır, kimi de dilerse onu hidayete iletir. Yapa geldiğiniz işlerden elbette mesul olacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat mevzu edinmeyin. Çünkü sapa sağlam yerleştikten sonra öyle bir ayak kayar ki Allah'ın yolundan sattığınıza karşılık. Dünyada fena azap tadacaksınız. Ahirette hakkınız daha büyük bir azaptır. Allah'ın ahdini az bir bahaya satmayın, satıp değişmeyin. Allah indindeki nusret ve sevap yok mu? Sizin için hayırlı olan ancak O'dur, eğer bilirseniz. Sizin nezdinizdeki tükenir, Allah'ın indindeki ise bakidir. Sabredenlerin mükafatını biz, yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz muhakkak. Gerek erkekten, gerek kadından kim, o mümin olarak iyi amel ve harekette bulunursa, hiç şüphesiz onu dünyada çok güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve o gibilere herhalde yapa geldiklerinin daha güzeliyle ecir veririz. Haydi! Kur'an okuduğun, okumak istediğin zaman o kolmuş şeytandan Allah'asın. Hakikat şudur ki, iman edenler ve Rablerine güvenip dayananlar üzerinde onun hiçbir hakimiyeti yoktur. Onun zoru ancak onu yar edinmekte olanlara ve onu kendisine Allah'a, eş koşanlara karşıdır. Biz bir ayeti diğer bir ayetin yerine bunu neshederek. ederek,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 An olsun ki biz onların bunu mutlaka bir beşer öğretiyor diyeceklerini biliyoruz. Hak'tan sapmak suretiyle kendisine nispet edecekleri o mefruz kimsenin lisanı olsa olsa acemi olabilir, Arabi değil. Bu Kur'an'ın dili ise bütün fesahat ve belahati ile apaçık Arapça bir değildir. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler yok mu? Şüphesiz ki Allah onlara hidayet nasip etmez. Onlar için çok açıklı bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki öyle yalan, iftira düzerler. İşte yalancıların ta kendileri de onlardır. Kalbi iman üzere sabit ve bununla mutmain veya müsterih olduğu halde Cebru ikraha uğratılanlar müstesna olmak üzere kim imandan sonra Allah'ı tanımaz? Fakat küfre sine kabul açarsa Allah'ın gazabı onların başındadır. Onlar için en büyük bir azap vardır. Bunun sebebi şudur. Çünkü onlar dünya hayatını ahiretten daha üstün sevmişlerdir. Ve çünkü Allah Allah'a. Kafirler güruhuna hidayet etmez. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerinin, kulaklarının ve gözlerinin üstüne mühür basmıştır. İşte gafir olanlar da onların ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette de husrana uğrayanların ta kendileridir. Bundan sonra şunu bil ki, senin Rabbin işkencelere uğratıldıklarından sonra, yurtlarından hicret edenlerin, bundan sonra da durmayıp savaşanların, göğüs gerenlerin lehinedir şüphesiz. Hakikat, senin Rabbin bunların ardından da cidden çok yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir. Bu kat'idir. Okum. Herkes ancak öz canının halası için uğraşacak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 Allah da ona halkının işlemekte ısrar ettikleri kötülükler yüzünden açlık ve korku libasını giydirip olanca acıları tattırdı. Amd olsun ki onlara kendilerinden bir peygamber de gelmiştir de onu tekzip etmişlerdir. Derken onlar zulümlerinde berdevam iken kendilerini azap yakalayıvermiştir. Artık Allah'ın sizi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 Ölmeyecek miktarı geçmemek şartıyla yiyebilir. Çünkü Allah hakkıyla yarlıgayıcı, kemaliyle esirgeyicidir. Dillerinizin yalan yere, vasıflandıra geldiği şeyler için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü bu suretle Allah'a karşı yalan düzmüş olursunuz. Allah'a yalan düzenler ise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 Bundan sonra şunu bil ki, senin Rabbin bir cehalet yüzünden kötülük yapıp da sonra bunun ardından tevbe ve ıslahı nefis edenlerin hiç şüphesiz lehinedir. Hakikat senin Rabbin. Bu hallerin arkasından elbette çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. Hakikaten İbrahim başlı başına bir ümmetti.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 İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel tarih hangisi ise onunla yap. Şüphesiz ki Rabbin o yolundan sapan kimseyi en çok bilendir. O hidayete ermişlerde en iyi bilendir. Eğer herhangi bir ceza ile mukabele edecek olursanız, ancak size reva görülen ukubetin misillemesiyle ceza yapın. Sabrederseniz and olsun ki bu tahammül edenler için elbet daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın Allah'ın tevfikine istinattan başka bir şey değildir. Onlara karşı tasalanma. Onların kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı telaşa ve sıkıntıya da düşme. Çünkü Allah hiç şüphesiz küfür ve masiyetlerden sakınanlarla bir de daima iyilik edenlerin kendileriyle beraberdir.